İmam Şamil. Dağstan denilen bir vatan vardır. Hazar Denizi'nden başlayarak Kafkas Dağları'nın üçte birini teşkil eder. Dağstan Hürriyeti ekmekten aziz bilenlerin yurdudur. Şehit kanlarıyla yoğrulmuştur. Vatandır. Uğruna ölmesini bilenlerin, yaşatmak için ölenlerin vatanı. Hicri 32, miladi 652'den sonra İslam'ı tanımış, kendini ve dünyayı anlamış kahraman insanların vatanı. İlimle cihat orada kucak kucağa yaşamış. Orada yaşamanın bir adı hayat, bir adı da cihatmış. İslam'ın ince ayrıntılarını, tatlı bir renk cümbüşü ve ahengine dönüştüren tasavvuf disiplini hayatın her anına damgasını vururmuş. Bir mürid için savaş, zikir halkasının en yüce noktasıymış. O yüce noktadan insan kazandığı ile yüce alemlere verilmiş. İmam Mansur, İmam Gazi Muhammed ve İmam Hamzat beraberlerinde bir nice yiğitle yüce aleme geçince emanet İmam Şamil'de kalmış. İmam Gazi Muhammed'in bir kutlu rüyası varmış. Şamil. ''Çok ilginç bir rüya gördüm. Halk koysu ırmağına bir direk dikmiş. Nedir diye sordum. Gazi Muhammed dediler. ''Irmakta nasıl deli deli akıyor bir görmelisin. Direk bu deli akıntıya biraz dayandıktan sonra yıkıldı. Halk yeni bir direk dikti. Hamzat dediler.'' Onu da az bir zaman sonra sel sürükleyip götürdü. Üçüncü bir direkt diktiler ki, hmm. yıkılacak gibi değil. Güçlü, azametli, bu Şamil'dir dediler. Bu işaret yakında çıkar Şamil. Girişimiz yakındır. Hamzat da çok kalmayacaktır. Bütün ümit sendedir. Allah yardımcın olsun. İmam Gazi Muhammed'in şehitler arasına karıştığı savaşta... ...Şamil ağır yaralanır. Tam 25 gün kendini bilmeden yatar. Gözlerini ilk açtığında anasına sorduğu suale bakın. Anam... ...namaz vakti geçti mi? Ezan okundu mu anam? Namazım geçmesin aman. Şamil... ...1797'de Gimri'de doğar. Çocukluğu farklıdır. Daha 15 yaşında... Çeşitli spor dallarında rekorlar kırar. Dağıstan'ın ünlü bilginlerinden ders alır. Medrese ilmiyle beraber tasavvufta da ilerler. Korkuyu tanımadan olgunlaşır. Dağıstan cihadının ateşinde pişer. Ve 2 Ekim 1834'te 37 yaşındayken oy birliğiyle imamlığa seçilir. Dürüsttür, alçak gönüllüdür. İmamlığı döneminde tophaneler, baruthaneler, silahhaneler yapılmış, düzenli askeri birlikler kurulmuştur. Medreselerdeki öğrenime önem vermiş, yeni yetişen neslin her bakımdan sağlıklı yetişmesi için tedbirler almıştır. İyi bir savaşçı, iyi bir komutan, iyi bir insan, iyi bir Müslüman olduğu kadar iyi bir devlet adamıdır da. İmam seçildiği gün... Seveciyiniz için teşekkür ederim. Ay birliğiyle beni imam seçtiniz. Ancak bu görevi bir şartla kabul ederim. Şartın ne olursa kabul ederiz. Kabul, kabul. kabul, kabul, kabul. Sen ne de dersen, ne dilersen yaparız. Allah Seninle Allah birlikte Ömer, Hazin, Camil. Son derece şiddetli hareket edeceğim. ...bana tahammül edeceğinize ve hiçbir şekilde şikayet etmeyeceğinize söz verir misiniz? Veririz evet, evet, ya! Evet, babamızın mezarı çıksa son zürriyetimiz kafir elinde rehin kalsa daha iyi. ...senin peşinden ayrılmayacağız! Ayrılmayacağız! Cesaret üstünlüğünü Gimri savunmasında gösteren İmam Şamil... ...Ahulgoh ve Surhay savaşlarında sevk ve idare dehasını da ortaya koyar. Çar birinci Nikola savaştan ürker... Savaş alanında yenemeyeceği gücü barış masasında eritme hayaline kapılır. Barış da esasen savaşın bir başka türlü devam etmesidir. Çar'ın generallerinden Kuluganov, İmam Şamil'e görüşmek istediğine dair bir mektup gönderir. İşte cevap. Generalinize varın söyleyin. Korkmasın, buyursun gelsin. Bizimle görüşecek bir işi varsa, Çar'ın fermanının sökmediği bu hür dağlar... Dostça gelen her türlü misafire açıktır 1838 yılı 18 Eylül günü iki taraf buluşur Çar'ın temsilcisi Kuluganov kendince çok parlak teklifler getirmiştir İmparatorumuz Çar 1. Nikola kahramanlığınıza hayrandır Vatanseverliğinize saygı duyduğunu Bükülmez gücünüze binbir kanlı tecrübeyle inandığını bildirmektedir Devam edin Başınıza bir krallık tacı giydirebiliriz Bütün çarlık hazineleri, Kafkasya'nın eşsiz servet kaynakları Şamil'in ayaklarına serinecektir İmparator Bütün bunlara karşılık sizden Sadece bir tek şey ister Dostluk ve bağlılık Bitti mi sözleriniz? Ne dediniz? Namazım geçiyor Misafirlere ikram ediniz. İmam Şamil önemli kararları namazdan sonra verirdi. Önce namazını kılar sonra düşünür ve kararını bildirirdi. General o Nikola'ya git ve de ki eğer şu anda kendisi karşında olsaydı ve bu sefil teklifi bizzat kendisi yapsaydı ona ilk ve son cevabımı şu kırbacım verirdi. Lakin elçiye zeval olmaz. Gidebilirsiniz. Çar savaşa devam etse... ...cümle aleme rezil olacak. Etmese sonuç değişmeyecek. Fakat barış için bir kandırabilse... ...silahı bir bıraktırabilse... ...yardıma bir alıştırabilse... Yardım almaya alışan, buyruk almaya da alışır. İmam Şamil kararlıdır. Petersburg'daki Kafkasya arşivlerinde muhafaza edilen şu cevabı gönderir. Gimri, 28 Eylül 1838. Ben, Kafkasya'nın hürriyeti için silaha sarılan muhariplerin en hakiri Şamil... Allah'ın himayesini Çar'ların efendiliğine feda etmemeye ahdeden özü sözü doğru bir Müslümanım. Çar 1. Nikola'yı tanımadığımı, onun iradesinin bu sarp dağlarda geçmeyeceğini General Kulugenova uygun bir dilde söylemiştim. Sanki bu sözler taşa söylenmiş gibi beni hala Çar'la görüşmek üzere Tiflis'e davet ediyorsunuz. Bu davete hiçbir şekilde icabet etmeyeceğimi şu mektubumla son defa olarak size bildiriyorum. O yüzden fani vücudumun parça parça kıyılacağını, sırtımı verdiğim şu vatan topraklarında taş üstünde taş bırakılmayacağını bilsem, bu kat'i kararımı asla değiştirmeyeceğim. Cevabım işte bundan ibarettir. Nikola'ya ve kölelerine böylece malum olan... Çar için savaştan başka yol kalmamıştı. 1839 yılının ilkbaharında General Golovin 3 intikam ordusuyla harekete geçti. İmam Şamil müthiş bir faaliyet içindeydi. Camiler gerçek fonksiyonunu ortaya koyuyordu. En küçük yerleşim birimlerine kadar camiden camiye koşan İmam Şamil halkı birliğe çağırıyordu. İmam Şamil 3000 kişiyle Ahul Guha kapanmıştı. 30 bin kişilik Çar ordusuna 10 bin kişi takviye gelmişti. Çar, İmam Şamil'i istemektedir. Ahul Goha gelen Rus elçi heyeti Şamil'in teslim olmasını ister. Ölümü sevgili gibi kucaklayan, şehitliğe susamış insanlara esaret teklif etmek boş şeydir. Şimdi komutanlarınıza şunu söyleyin. Aylardan beri top ateşine tuttuğunuz kalede kadın ve çocuklar da vardır. Bu masum insanlara ateş etmek Düzenli bir orduya yakışmaz. Eğer insanlıktan nasibiniz varsa bu savunmasız kadın ve çocukları kaleden çıkarmak sonra açıkta kalmış binlerce şehidimizi gömmek için mütareke yapalım. Ötesini sonra düşünürüz. Mütareke teklifiniz kabul edilecek. Fakat buna karşılık oğullarından birini rehin vereceksin. Cemalettin'i götürün. Henüz 7-8 yaşlarında olan Cemalettin, İmam Şami'nin büyük oğludur. ...binlerce kadın ve masum yavrunun kurtulması için rehim verilir. İmam Şamil... ...mümkün olduğu kadar kısa zamanda ihtiyacını görmelidir. Düşman sözünde durmaz. Sakın vakit kazandık diye ağırdan almayınız. Hemen şimdi bir koldan şehitleri gömelim. Sizler de bu dağları iyi bilirsiniz... Düşmanın bilemeyeceği geçitlerden ve zayiat vermeden hastaları, yaralıları, kadınları, ihtiyarları ve çocukları buradan uzaklaştırın. Hemen! Biz bu işleri bitirmeden Ruslar mütarekeyi bitirebilir. Düşman sözünde durmadı. Çok geçmeden ağır hafif bütün silahlar Ahulguha çevrildi. Ey Allah'ın makbul kulları! Ey vatan dağlarının emsalsiz zinet ve şerefi olan Ahulgoh muhafızları! Harp hiledir. Şimdi yalancı ve korkak düşmana yol veriniz. Şu taş yığınları haline gelmiş kale duvarlarının önüne kadar sokulsunlar. Hepimizi öldü ya da kaçtı sanarak ilerlesinler. Kılıç menziline girince ne yapacağınızı söylememe gerek var mı? Allah Allahu Ekber! Allah Kuşatma 80 gün kadar sürer. Çar orduları büyük kayıp verir. Çar'ın isim gününe Şamil'i değil ancak küçük bir mezaristan armağan edebilen mağrur generaller kuvvetlerinin yarısını kaybetmiş, zaferi kaçırmışlardır. İmam Şamil kalan yiğitleriyle birlikte yeniden toparlanmak üzere kaçıp ortadan kaybolmuştur. Ahul goh tamamiyle elimize gelerdi. Fakat Şamil'i bulamıyoruz. Eğer Şamil'i kaçırdıysak mahvolduk demektir. Eşini, kız kardeşini ve küçük oğlunu öldürmüşüz. He, ben ne diyorum sen ne diyorsun ahmak? Bize Şamil lazım. O yakalanmadıkça bu savaş bitmez. Genelim, genelim. Bir mektup size getirdiler. Kim getirdi? Şurada bir adam. Fakat gitmiş. Şimdi buradaydı. Ver bakalım. Ne o? Hepiniz şaşkına döndünüz. Olamaz. Şamil'in mektubu bu. General, Çarın'a haber ver ki, Kafkasya'nın bağrında binlerce ahul var ve on binlerce surhaykule başını Allah'a kaldırıp eceline susuyanları bekliyor. Silahlarınızın vücudumda açtığı üç yarayı, şifalı dağ otlarından kendi ellerimle yaptığım ilaçlarla tedavi ettim. Şimdi yeniden savaşa hazırım. Kalbimde açtığınız aile, evlat ve hemşire yaralarının hiç hükmü yoktur. Geri kalan evlat ve yakınlarımı da vatana ve Allah'a kurban atadım. Allah için yapılan hiçbir şey boşuna değildir. Ve bu dünya geçicidir. Bizce önemli olan ahiret yurdudur. Size ve çarınıza her şeyi bol bol vereceğiz fakat vatanın hürriyet ve şerefini asla alıqofta aldığınız kanlı ders size kafiye gelmediyse zengin çarınızın ordularını ve hazinelerini ortaya dökerek tekrar geliriz. Tekrar askerlik şerefini lekeleyerek yalan söyleyiniz. Verdiğiniz sözleri inkar ediniz. Ormanlarımızı kundaklayınız, ekinlerimizi yakınız. Meyve ağaçlarımızı, bahçelerimizi kaburunuz! Bütün bunlar, Kafkasya'nın ezeli hürriyet ve istiklal aşkını körüklemekten başka hiçbir işe yaramayacaktır. Çarlar da ölecektir. Petrolarınız, Katerinalarınız gibi Nikola da gözleri arkasında gidecektir. Fakat Kafkasya mutlaka kurtulacak, hür ve mes'ud olacaktır. Allah! Hak ve vatan uğruna çarpışanlara yardımcı olsun. Bütün komutanları toplayın. Ahma kerifler. Gözleriniz göre göre Şamil'i kakırdınız. Hepinizi divanı harbe vereceğim. Ve divanı harp. Duruşmayı açıyorum. Ön soruşturma tamamlandı ve sizler suçlu bulundunuz. Şimdi söyleyin bakalım. Şamilip'e tırmanıp kaçarken arkasından ağzınızı açıp baktınız mı? Hayır, bakmadık ya, efendim. Bakmadık. Ya ne halt yediniz? E, ıslarım çıkardık kumarlanım. Çünkü o bir devdi. Ahul Goh'da rezil olan General Grabe, İmam Şamil'in başına 30 bin ruble ödül koydu. İmam Şamil, Çeçenistan'ı teşkilatlandırırken, her türlü Rus girişimlerini izliyor ve bu gözü dönmüş Çar Generaline şu mektubu gönderiyordu. Fani başıma biçtiğin pahadan, şahsıma verdiğin değer ve önemden dolayı ne kadar iftihar etsem azdır. Fakat yazık ki buna karşılık ben, senin başına değil çarının taçlı kellesine bile bir tek metelik vermem bu adam yine başımızı belalara sokacak bu adam kendini ne zannediyor çarın ordularını bilmiyor mu gücünü bilmiyor mu şöyle yazın çar ordularının gücü yok yok şöyle yazın haşmetli çar hazretlerinin bütün Kafkasya'yı havaya uçuracak kadar barutu olduğunu unutma. Ya haberler kötü Nikola size gökyüzündeki ayı tutup yeryüzüne indiririm dese inanın. Fakat Bargo Mescidi'nin minaresindeki hilale elimi sürebilirim derse sakın inanmayın. İmam Hamzat 19 Eylül 1934 Cuma günü bir suikast sonucu şehit olmuştu. Bu suikaste büyük rol oynayan Hacı Murat, Çar ve generalleri tarafından ödüllendirilmişti. Tiflis'te parlak kabul görmüştü. Fakat ihanette yarışın ölçüsü yoktu. Hacı Murat'ı çekemeyen bir başka hain, İmam Şamil'le irtibatı var diye onu generallere jurnalledi. Önceleri iltifata boğulan Hacı Murat, tutuklanarak Sibirya'ya gönderildi. Sibirya ölüm demekti. Hacı Murat hain değil, gafildi. Sibirya yolunda kendine geldi, uyandı. Ölümü göze alarak kaçmayı başardı. Haber İmam Şamil'e ulaştı. Neticesi itibariyle gafletle ihanet birdir. Fakat gafletten kurtulmak daha kolaydır. Hacı Murat Sibirya'ya götürülürken kaçmış. Ruslarla savaşmaktan başka çaresi kalmamıştır. Bu da Rabbimin bir lütfudur. Gidin Hacı Murat'a selam söyleyin. Ruslara karşı vereceği mücadelede bütün gücümüzle kendisini destekleyeceğiz. Bu müjde Hacı Murat'ı yeni baştan dünyaya getirir. Hemen bir mektup yazar İmam Şamil'e gönderir. Hacı Murat pek sevindi efendim. Size şu mektubu gönderdi. Ver bakalım. Evet. Bu ana kadar şanlı ve şerefli düşmanım olan ve... Şöhreti dünyalara sığmayan büyük İmam Şamil'e şu anda yersiz yurtsuz başıboş Hacı Murat'tan selam olsun. Yükselttiğim kimselerin nankörlüğü yüzünden şanlı mevkimden düştüm. Şerefimi kaybettim. Perişan hale geldim. İslam mücahitlerini yok etmek için çarpışan kafirlerle uzlaştığım için Cenab-ı Hak bütün gazabını üzerime yağdırdı. Bu günahkar ve zalim sürünün içinden sıyrılıp sana sığınıyorum. Kolundaki gücü ve yüreğimdeki sönmez öcü senin emrine veriyorum. Hunzah Muharebesinde sana karşı savaştığım sırada sen o kolun kudretini tecrübe etmişsindir. Şimdi senin emrinde ve kahraman izinde kılıç sallamak üzere yanına gelsem beni kabul eder ve o kuvveti bir kere daha tecrübe etmek ister misin? Allah'ım ne büyüksün. Elbette zararın neresinden dönülse kârdır. Şamil büyüktü. Af büyüklerin şanındandı. Kılıcı kadar keskin kalemiyle şu cevabi mektubu yazdı. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Allah dilediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete, aydınlığa çıkarır. Ey Hacı Murat! Sen karanlıkta boğuluyordun, şimdi nura kavuşuyorsun. Kapımız sana açık, kollarımız seni kucaklamaya hazır. Mümin sendelerse Allah ona destek olur. Sen düşüyordun, Allah seni tuttu. Çarın kartalının çılgın kanatları göklere meydan okurken hilale çarparak yanıp kül olacaktır. Gel yanımıza. Seni bağrımıza basmaya her zaman hazırız. Şimdiden hoş geldin cesur ve kahraman Hacı Murat. Allah'ın selamı üzerine olsun. Böylece Hacı Murat da gerçek yerini bulur. Cihat hızlanır. Kafkasyalılar, senelerden beri göğüslemeye çalıştığımız en vahim an gelip çatmıştır. Yapabileceğiniz tek iş, düşmanla fasılasız ve amansız çarpışmaktır. Bugüne kadar harbetmek şeref ve vatan borcuydu. Fakat bugün hepimizin üzerine farz olmuştur. Kafkasya'nın hürriyeti için son kurşununa, son kılıcına ve sağlam kalan son bileğe kadar savaşmayan kafirdir. Köfrün ve ihanetin cezasıysa derhal ölümdür. İmam Şamil muazzam stratejisini tatbikten önce Rus başkumandanlığı ile şaşırtıcı bir sinir harbine girerdi. Asıl taarruz istikametini düşmana belli etmez, aksi istikamete hareket eder sonra da yıldırım gibi hedefini vururdu. Her biri çarın birkaç generaline bedel olan naiklerini yüz binleri aşan Rus orduları karşısında satranç taşları gibi maharetle sevk ve idare eder, sonunda belirlenmiş hedefi mutlaka yok ederdi.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 Bolgan ehlinden hırçın, Kapkas dağından ulu İmanından güç alır o dağların çocuğu Ey meskafire boyun, yalnız Allah'ın kulu Hece hece alnına şehit yazan bir adam Ey meskafire boyun, yalnız Allah'ın kulu Hece hece alnına şehit yazan bir adam Gökteki şahin gibi süzülüp ovalara Düşmanını sindirip çıkar sarp kayalara Rus ordusu tedirgin görünmemiş bir bela Cihadının adını şamil yazan bir adam Rus ordusu tedirgin görülmemiş bir bela Cihadının adını şamil yazan bir adam İmam Şamil Duyduk duymadık demeyin İmam Şamil ve beraberindeki Müslüman mücahitler Çar Nikola'nın Avaristan'daki yedi kalesini ve on sekiz galizonunu temellerinden yıktı. Vatanımıza göz dikenlerin gözleri çıkarıldı. Düşmana el veren günahkarlar cezalarını buldu. General Burko, Kafkas orduları başkumandanlığına verdiği raporda Avaristan mağlubiyetini şöyle değerlendiriyordu. Şamil'in bu kadar büyük başarı kazanmasını açıklamak çok zor. Havsalaya sığmaz bir şahsi kudreti var. Askeri öğrenim görmemiş olduğu halde bu adamın pek büyük bir askeri dehaya sahip bulunduğunu kabul etmek zorundayız. İmamın liyakati bizim en meşhur ve en tecrübeli kumandanlarımızı çok defalar içinden çıkılmaz durumlara düşürmüştür. Olur. Aklım başımdan gidecek Bizim ordularımız büyük ve çok üstün Fakat imam bir avuç kuvvetiyle daima taarruz halinde Teşebbüsü hiç elinden kaçırmıyor Bir avuç askeriyle savaşın seyrini o çiziyor Mesafeleri adeta yok ediyor Umulmadık anlarda, umulmadık yerlerde Rus ordularının karşısına veriyor. Korkuyorum arkadaş, bunda bir iş var Kork arkadaş Korkmakta yerden göğe haklısın İmam Şamil Allah'ın askeridir Gücünü Allah'tan alıyor Allah'ın her şeye gücü yeter Allah bize niçin yardım etmiyor? Zalimsiniz de ondan Siz Allah'ı kendinize uydurmaya çalışıyorsunuz İmamsa Allah'ın emirlerine uyuyor Ya ama sen kimsin? Dostuma dost, düşmanıma düşman Anlayabildin mi? Ee, şaşırdım Karma karışık oldu kafam Arazi raziyeti elverişli değil Rus istikamları şu ormanın ardında ah, Allahu ekber İşimiz kolay da sene Hemen bu asırlık dev ağaçları yıkalım Rus müstahkem mevkiini daha müstahkem bir dış kalenin içine kapatalım. Kılıç menzilinde Allah'ın izniyle zafer bizimdir. Yaşamayı sevenler ölmeyi bilemezler. Ölümü koşturanların önünde de hiçbir engel dayanamaz. Hadi Allah için atılalım. Herkes baltasını hazırlasın. Allah'a İmam Şamil böylece daha 19. yüzyılın başında tank muharebesinin esasını kurmuş oluyordu Alman asıllı Rus generallerinden Keydaman Kafkas muharebelerini değerlendirirken şöyle diyordu Bizimkiler yazdıkları raporlarla işi halledebileceklerini sanıyorlardı Şu işe bakın Generalim dağların zayiatını ne kadar gösterelim Evet dur bakalım ...canım bu vahşi heriflere merhamet edecek değiliz ya... ...beş bin yaz, on bin yaz... ...canım ne kadar isterse yaz bana ne soruyorsun... İnsan bizim komutanların... ...harp raporlarında gösterdikleri düşman telefatının dehşetine bakıyor da... ...Kafkasya'yı istilaya başladığımız tarihten bugüne kadar... ...şu memlekette bunca insan kalmasına hayret etmekten kendisini alamıyor... ...bu raporlardaki hesaba göre... ...devler gibi çarpışan bu dağlılardan bugün... ...ayak üstünde bir tek mahluk kalmaması icap ediyordu. Fakat... ...asıl ödülünüzü elbette Allah verecek. Ancak büyük kahramanlık göstermiş arkadaşlarımızı... ...bazı nişan ve madalyalarla taltif etmek istiyorum. Allah Madalyalar nasıl? İşte burada. Bakabilirsin. Harika, ne güzel. Bir yüzünde Besmele ve e, Cesur Yüzbaşı Ahmet'e. Arkasında bunda e, sonunu düşünen Cesur Olamaz yazılı. Şunda hakaret etmekte ağır... Öç almakta çevik ol Savaşta korkak davranma Harbin ağırlıklarına karşı sabırlı ol Ecel gelmedikçe ölüm gelmez Vecize bunlar Bir tane de bana verilir mi acaba? Gayretine bağlı Ecel gelmedikçe ölüm gelmez yazıyor Evet Fakat ölüm de o kadar kötü değildir Ölüm bizi Allah'a kavuşturur Sevdiklerimize ulaştırır Dünyaya geldik, Allah'ın eserlerini gördük. O'nun emirlerindeki isabete inandık. O'nun isimlerinin tecellisine, O'nun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine O'na kavuşmayı özlemeliyiz. Ölüm kafirler için bir azap, bir ızdıraptır. Müslümanlar için bir sürur, bir saadet olmalıdır. Ve kamil kişi yürümeye nasıl başlarsa... ...öyle bitirir. Anladım efendim, çok iyi anladım. Rabbim beni de mahcup etmesin. Çeşenistan Dargo'da karargahını kuran İmam Şamil... Çar'a tasavvur edemediği kayıplar verdiriyor, hayatın zevkine zehir katıyordu. Evet General Vorontsov. sana sığnıtsız yetki veriyorum. Ne kadar asker, ne kadar cephane istiyorsan al. Bütün ordularım ve hazinelerim Kafkası için feda olsun diyorum. Ölü veya diri Şamil'i istiyorum. O hayatta oldukça yaşamak bana zehir oluyor. Hadi General göreyim seni. Ve... 200 bine yakın bir ordu yeniden Kafkasya üzerine yürüdü. 200 bine yakın bir çar ordusunun ...Dargo üzerine geldiğini öğrendik efendim. Başkomutanın tek amacı sizi karargahınızda tutsak etmekmiş. Allah büyüktür. Görelim Mevlam neler. Neylerse güzel eyler. Gelsinler bakalım. Ama 200 bin kişiye yakınmışlar. Bizse bir avuç mucahit. Evet. Biz bir avucuz. Bir avuç mucahit. Bedir günü efendimizin avcundaki kum gibiyiz. Bir avuç. Şimdi hepiniz mümkün olduğu nüspette daha çok Allah'la birlikte olmaya çalışın. O zaman Allah bizimle olacaktır. Korkmayın, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanmışsanız mutlaka galipsiniz. Allah'a emanet bu harbi tabiye ve senfürceş sanatına yeni ufuklar kazandıran, yepyeni usuller getiren, azın çoğa, yüreğin malzemeye, zekanın silaha üstün gelmesinin sırrını cihane açıklayan kendine özgü büyük ve seçkin bir olaydır. Bu savaşta İmam Şamil düşman karargahına kadar sokulan istihbaratıyla düşmanı istediği yöne çeviriyor, öldürücü darbelerini indiriyordu. Bir yanda Cemaat halinde bir azınlık ordu, diğer yanda birbirinden kopuk, ilgisiz insan yığınlarından meydana gelmiş, dev bir ordu. Biri gerçekten teşkilat, diğeri teşkilat görünüşlü bir sürü. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun, bize zafer ihsan etti. İmam Şamil ve Naifleri düşmanın bütün gücüyle Dargo'ya saldırdığı sırada Akıl almaz bir biçimde aniden geri çekilerek dargoya ateşe verdi Yine ani bir hareketle düşman karargahını darmadan etti General Vorontsov canını zor kurtardı Elhamdülillah Hacı Murat Buyurun efendim Şu İki tepenin arasını görüyor musun? Görüyorum efendim. Ha, şimdi esir aldığımız Rus borozancılarını oraya götürün... ...ve benim işaretimle birlikte onlara... ...zafer sonrası toplanma havasını çaldırın. Başüstüne. Şu anda neye uğradıklarını bilemiyorlar. Herkes dağıldı. Askerler kendi birliklerini bulana kadar zaman geçer. Hemen ama. Hiç vakit geçirmeden. Diğer naip ve dervişler de orayı kuşatsınlar. Hadi. Allah yardımcımız olsun. Çok güzel. Oh be, zafer kazanıldı demek Ey arkadaşlar, zafer kazanıldı Toplanma havası çalıyor Koşun, bu tarafa, bu tarafa Devam edin, devam edin Devam edin, ses beyin. çalın Tamam mı efendim, işaret vereyim mi? Ver Allahu Ekber Kimse kıpırdamasın! Silahlarınızı yere atıp şu tarafa geçin! Bizde silah çeken düşmanımızdır! Düşmana acımayız! Teslim olan Allah emanetidir! Emanete ihanet etmeyiz! Siz, zulmün zavallı aletleri! İşte şimdi gerçekten kurtuluyorsunuz! Biraz sonra gerçekten hür olacaksınız! Silahlarınızı bırakın! Bu sese inanmamak, güvenmemek mümkün değil! Oh be kurtulduk işte. Merhaba arkadaş nasılsın? Aa, sen de mi buradasın? Nereye istersen gidebilirsin. Korurum seni. Gel benimle gel. Dostluğumuz devam etsin mi? Etsin etsin. Şimdi nereye istersen gidebilirsin. Ee, e, burada kalmak istersen? Sen bilirsin. Şaşırıp kalıyorum. Az önceki şiddetiniz ile şimdiki merhametinizi açıklayamıyorum. Az öncekiler siz değil miydiniz? Müslümanlar böyleydi. Müslümanların eline esir düşenler bir daha bu esaretten kurtulmak istemezdi. Adalet ve merhamet ordusu. Her şey yerli yerinde olunca ne güzel. Voronsov ah Voronsov Seni parça parça ettireceğim Bir uçası baş edemedin Bir kurye daha geldi sayın imparatorum Voronsov'tan mektup getirmiş Alın içeri gelsin Ah oh, Voronsov Saygıdeğer imparatorumuza Dargo'dan müjde getirdim Ne müjdesi Voronsov benimle alay mı ediyor Fakat sayın imparator Söyle bakalım neymiş müjde Dargo'da asilere hadleri bildirildi Çar ordusu zafer kazandı işte General Vorontsov'un mektubu. Kaç gün oldu sen çıkalı? Yollar sarp biliyorsunuz ancak gelebildik. Senden sonra yola çıkanlar... ...senden önce geldiler. İşte Vorontsov'un ikinci mektubu. Oku ne yazıyor? Fakat imparatorum. Oku dedim sana! Muazzam Rus İmparatorluğu'nun... ...satvet ve şevketi karşısında... ...bir tek adamın yani... ...Şamil'in bir avuç insanla nasıl olup da... ...mücadeleye devam ettiğini... ...ve çok kereler teşebbüsü de elden bırakmadığını hafızalama sığdıramıyorum. Ahar yaralı olduğumdan daha fazla yazamayacağım. Yeter! Okuma! Dayanamıyorum! Kim bu Şamil? Bu da bizim gibi insan değil mi? İnsan olmasına insan. Ama bizim gibi değil İmparator Hazretleri. Defol karşından! Sen kiminle konuştuğunu biliyor musun? Defol! Bir saniye daha kalırsam astırırım seni! Bütün ordularım Kafkasya'ya gitsin! Taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmayın! Yakın! Yakın! Ne yaparsanız yapın! Ama intikamını alın! Hemen! Şimdi! Emredersiniz imparator Hazretleri. Dargo hezimetinden sonra çar generalleri müthiş bir katliama başladılar. Yaş, yaşlı, kanın çocuk demeden önlenle ne çıkarsa yakıp yıkıyorlardı. Şamil'in karargahından uzakta Müslüman Çeçen köyleri vardı. Zulüm canlarına yetti. Aralarından zorla iki temsilci seçtiler. İmam Şamil'den izin isteyecek, kendilerini toplayabilmek için Ruslarla anlaşma yapacaklardı. Düşmanla uzlaşma yoluna gideceklerdi. Oysa o günkü cihat kanunlarına göre düşmana el uzatmak isteyenlerin cezası derhal ölüm, Ruslarla anlaşmak istemenin cezası ise en az yüz değnek dayaktı. Temsilciler isteklerini Şamil'e söyleyemediler. Anasını buldular. Binlerce ana adına yalvardılar. İmam Şamil'in anası merhametliydi. Bu isteği oğluna iletme görevini kabul etti. Ana oğul bir süre görüştüler. İmam Şamil anasının yanından ayrılırken benzi uçmuş dudakları titriyordu. Kafkasya'nın hayatı ve hürriyeti için bin ana ve bin şamil feda olsun Anam cezasını çekecektir Vargo mescidinin önünde ceza divanı toplansın Aman yarabbi imam anasını cezalandıracak nasıl olur? Sakın bunu bir başkasına söyleme Sen de cezadan kurtulamazsın. E, fakat olur mu? Ne emrediliyse onu yap Peki hemen haber vereyim herkes toplansın İmam anasını cezalandıracakmış, cezalandıracak. duydunuz mu? toplanmış, hadi bakalım. Adam cezasını çekecektir. Allah! Dargo mescidi önündeki küçük meydanda toplanan ceza meclisi, Sara nöbetleri geçirmektedir. Halk nefes almaktan çekiniyor. Canlar diken üstünde, bir nefeste verecek gibi. Ne müthiş bir anasın sen. Teslimiyete bak ya Rabbi. Cezanın uygulanmasını oğlundan çok o istiyor. Fakat Allah şahittir. Burada bulunanlardan kimse buna razı değil. Beni iyi dinle. Alamın halini görüyorsunuz. ...o sadece merhametinin kurbanı olmuştur. Masum ve pak olduğuna bin kere iman ettim. Bilmeden, hesap edemeden düştüğü hatanın cezasını... ...yüreğinde kafi derecede çekmiştir. Şimdi bu cezanın cismani kısmını... ...onun her şeyine varis olan oğlu çekecektir. Omuzlarında şanlı zaferlerin hatıralarını taşıyan... ...kahraman naipler taş kesildiler... Halk boğuk boğuk ağlıyordu. İmam tüyleri ürperten bir heybetle ortaya yürüdü. Sırtındaki o beyaz muhteşem Kafkas elbisesini çıkarıp kendini cezaya arz etti. Allah'ın emrini yerine getirmekte tereddüt edenlere ölüm! Elleri titreyenlere lanet Emrediyorum bileklerinizin ve gücünüzün olanca hızıyla vurun Zor bir işti Zaman durdu sanki Boşa geçirilecek vaktimiz mi var? Yüz kırbaç Şamil'in masum ve günahsız sırtında eridi bitti İmam yerden kalkarken bir kutlu bir mutlu secdeden doğruluyor gibiydi Allah. Elhamdülillah, Allah-u Ekber Ellerini duaların kıblesini açtı ve dua etti Kırbaç yaralarında güller açmıştı Önemsemedi, hiç mi canı acımamıştı? Anamı bu hataya düşüren adamlar nerede? Ortaya çıksınlar. Kimse dokunmasın onlara. Şimdi doğruca sizi bana gönderenlerin yanına gidin. Şeytanın oyununa gelen zavallılara Dargo'da gördüklerinizi anlatın. Benim onlara vereceğim cevap budur. Kafkasya'ya bir kuş girse imamın bundan haberi olurdu. Bütün köyleri, kabileleri çok iyi bilirdi, tanırdı. Bir Kafkas kartalıydı. İmam Şamil bir yandan içteki durumu düzene sokmaya çalışırken... ...bir yandan da kendisine dış destekler arıyordu. Türkiye, İran ve Mısır'a gönderdiği heyetler eli boş döndü. Hür dünyaya duyurduğu mesajlar ölü bir sessizlikle karşılıksız kalıyordu. Tam o sıralarda Kırım Savaşı patladı. Güzel bir fırsattı. İmam hemen Muhammed Emin'i İstanbul'a gönderdi. Hükümeti elinde tutan Osmanlı paşaları İmam Şamil'e gereken önemi vermediler. Sultan Abdülmeci'de gönderdiği mektupta şöyle diyordu. Allah'a hamdolsun ki bizi aynı davada buluşturdu Bu Allah'ın bir lütfudur Kıymeti bilinmelidir Şimdi biz Rusların dikkatini dağıtmak için çeşitli yerlerde gösteriler yapacağız Kars'taki Osmanlı ordusu Gürcistan'a girebilir Bütün Kafkasya yardımı hazırdır Allah'ın izniyle düşmanın işi tamamdır Osmanlı Devleti'ni kendi dünyasından koparıp batının kucağına oturtmaya çalışan Osmanlı paşaları İmam Şamil hakkında ihtiyat tedbirleri almakla yetindiler. Bu davranış gaflet ya da ihanet sözcüklerinin hangisinin kapsamına girerdi? İmam Şamil müttefiksiz, dostsuzdu. Gerçi dost olarak Allah yeterdi. Sebepler ve vesileler de az önemli değildi ki. Bu devran o zaman da sebepler alemiydi. Kırım Harbi sırasında Çar Nikola ölür yerine oğlu ikinci Aleksandr Çar olur. Osmanlı hükümeti ve müttefikleriyle barış anlaşması yapar bütün kuvvetini, bütün ordularını Kafkasya'ya İmam Şamil üzerine gönderir. İmam Şamil'in başına üşüşen üç büyük Rus ordusu bir yandan fitne çıkarıyor, bir yandan da çemberi daraltıyordu. İmam Şamil, 4000 bin kişilik kuvvetiyle de karargah kurdu. Rus orduları iki ay hazırlıktan sonra vedene saldırdıklarında İmam Şamil'i bulamadılar. Şamil bir kere daha atlattı bizi. Fakat artık işi zorlaşıyor. Rusya Kırım Savaşı'nı barışla noktalayıp bütün ordusunu Kafkasya'ya sevk etmiştir. Sayısız cephane, top ve bataryadan başka geliştirilmiş uzun menzilli yivli silahlarımız da vardır. Daha önce defalarca yenik düşmüş generallerin tecrübeleri pahalı bir ders olarak elimizdedir. Ormanları yakmaya devam edeceğiz. Böylece Şamil'in tabi kaleleri birer birer yok olacak. Hareket alanı daraltılacak. Dağstan ve Çeçen kabilelerinin imamla irtibatı kesilmiştir. İmamın en gözde adamları öldürülmüştür. Cephanesi az, silah ve teçhizatı sınırlıdır. Dolma tüfeklerle karşımızda yapacağı fazla bir şey kalmamıştır. Savaşçılarının sayısı da her geçen gün azalmaktadır. Dört yüz bine karşılık dört bin kişiyiz. İstihbarat elemanları pasifize edilmiştir. Dağlardaki çobanlar artık Şamil için çalışmıyorlar. Sonra çevresindeki bazı adamlar çözülüyorlar. Çözülenleri iyi desteklemeliyiz. Onların halk üzerinde etkili olmalarını sağlamalıyız. İmam son savunmasını yapacağı Gunib'e çekildiğinde ancak dört yüz kişilik bir kuvveti kalmıştı. Kendisiyle birlikte savaşacak insan bulamıyordu. General Baryatinski, dört buçuk ay hazırlıktan sonra Gunib'e saldırabildi. Amansız çarpışmalarda Şamil'in yanında ancak yüz kişi kalmıştı. Baryatinski teslim olmasını teklif etmişti. Gunib yüksektir. Allah daha yüksektir, en yücedir. Sen aşağıdasın. Dört tabur askerle çevrilmiş Gunib'e topçu ateşi devam ediyordu. İhtiyar, kadın, çocuk demeden masum insanlara kıyıyorlardı. Dağ eteklerinde üç Rus ordusu karınca gibi kaynıyordu. Dağistan bilginleri masum insanların kırılmaması için Şamil'i Ruslarla anlaşma yapmaya davet ediyorlardı. Bazı cephelerde savaş kaybedilmişti. Ruslarla anlaşma yapmam teslim olmam demektir. Yarın Allah huzurunda sorumlu ve günahkar sayılmayacağımı neyle temin edersiniz? Bilginler bir fetva yazıp altına imzaladılar. Teslim olmuyorum. Ruslarla görüşmeyi kabul ediyorum o kadar. İmam Şamil, General Varangeli huzuruna kabul ettiği zaman ağır şartlar ileri sürdü. Bütün şartlarını kabul ettiklerini bildirdiler. Üç gün mühlet istedi, o da kabul edildi. Üç gün sonra Guniv'in yaşlıları, kadınları, çocukları yollara dizilmişlerdi. Bütün bu fedakarlığı sizlerin hayatınızı korumak için yapıyoruz. <gülüyor> İmam Şamil ve kırk kadar arkadaşı, kılıç ve kamaları üzerlerinde bırakılarak, Rus başkumandanlığının merkezi Temirhan Şura'ya götürüldüler. 11 Eylül 1858'de St. Petersburg'a getirilen Şamil ve ailesi Ekim 1859'da Kalagu şehrine gönderildi. O sırada 63 yaşındaydı. O güne kadar ağarmamış saç ve sakalı Kalagu'da 3 yıl içinde bembeyaz verdi. 1870'de özel bir gemiyle İstanbul'a geldi. Sultan Abdülaziz onu Dolmabahçe Sarayı'nın kapısında karşıladı. İmam Şamil hacca gitmek istiyordu. Sultan Abdülaziz'den bunun sağlanmasını istedi. Şevketlü padişahım. Bana yapabileceğiniz en büyük lütuf ve ihsan Ruslara karşı tam 35 yıl Allah'ımıza sığınarak yaptığımız cihatta bizi ordularınızla desteklemekti. Bunu yapamazsanız silah ve cephane ve yardım gönderebilirdiniz. Fakat nedense bunların hiçbirisi yapılamadı. Kırım savaşı iyi bir fırsattı. Elçi gönderdim, bana inanılmadı, güvenilmedi. Ve çok büyük bir fırsat ellerimizden kaçtı. Ruslar barış yapar yapmaz, yarım milyonluk bir istila ordusuyla Kafkasya'ya çullandı ve biz yapayalnız, müttefiksiz, dostsuz bırakıldık. Sonuç bildiğiniz gibi oldu. Şimdi sizden sadece bir dileğimiz var. Medine-i Münevvere'ye ve Harim-i Şerif'e gitmek isteriz. O yıl hac Müslümanlar aralarında İmam Şamil'in bulunduğunu öğreniyorlar. Bu büyük İslam mücahidini görmek, ziyaret etmek için müthiş izdiham oluyor. Hükümet yetkilileri İmam Şamil'i Kabe'nin üzerine çıkarıyorlar. Bütün Müslümanlar orada onu görüyor ve bu masariyet İmam Şamil'den başkasına kısmet olmuyor. Kabe ziyaretinden sonra Medine'ye gelen Şamil, Ahmeder Rufai ailesine mahsus binadan misafir ediliyor. Gönül iklimindeki beraberlik kucaklaşmayla taçlanıyor. Ve Hicri 1287 yılı Zilkadi ayının 25. çarşamba günü 74 yaşındayken Allah ve Resulüne kavuşuyor. Rahmetullahi aleyh rahmeten vasiyah.